İttifakla müntesibin beyatten sonra ne yaptığını gizlemesi şarttır dediler. Delilleri Ebi Şeddat bin Evsin hadisidir. Muşarun iley Ubade bin Samit'in huzurunda şöyle anlatıyor. Ubade bin Samit de onu tasdik ediyordu. Kunna 'inda'n-nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellema fekâle hel fîkum garîbun yani ehler kitâbî kulnâ lâ yâ rasûlallâhî feemara biğalqil bâbi ve kâle يرفعوا ايديكم وقولوا لا اله الا الله فرفعنا ايدينا ساعه ثم قال الحمد لله اللهم انك بعثتني بهذه الكلمه وامرْتني بها وبعثتني عليها الجنه وانت لا تخلف الميعاد ثم قال ابشروا فان الله قد غفر لكم bizler peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin yanında idik. sizin içinizde garip